Günaydın. Sonbahar'ın ilk günlerini yaşamaya başladık mı dersiniz? Haftanın ilk gününde birbirinden farklı kampanya haberleri ve toplumsal hareketlerle karşınızdayız. Size bir dizi kısa kısa kampanya haberi hazırladık bugün. Günün ilk haberi İstanbul'dan geliyor. Serper Kaya tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın yönelik imza kampanyasının talebi Yol kenarı sulaması için kullanılan fıskiyelerin yolu ıslatmasının önlenmesi. Sarper diyor ki asfaltın ıslak olması motosiklet sürücüleri için oldukça tehlikeli. Sadece motosiklet değil aslında arabalar için de tehlikeli. Virajlarda veya fren yapılması gerektiğinde eğer su varsa motosiklet kesin kayıyor. Bu yüzden kaç tane motosiklet sürücüsü öldü? Sulama işlemlerinin dikkatli bir şekilde yolları ıslatmayacak şekilde yapılması gerekiyor diyerek destekçilerine sesleniyor Sarp Er. İkinci habere konu olan kampanyanın muhatabı da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi. Cangul Dinçer tarafından başlatılan imza kampanyasının talebi, aylık mavi akbil fiyatının düşürülmesi ve geçiş hakkının sınırının kaldırılması. Can diyor ki aylık mavi akbil kullananlar 155 lira gibi inanılmaz yüksek bir fiyatla 180 geçiş hakkına sahip olabiliyorlar sadece. Bu hak önceden sınırsızken sonra 200 geçiş hakkıyla sonra da 180 geçiş hakkıyla sınırlandırıldı. Gittikçe azaltılan bu geçiş hakkı ay sonunda insanları günlük mavi akbil veya haftalık mavi akbil almaya tekrar zorluyor. Her gün çok uzaklarda işe gitmek zorunda kalan insanların tek kolaylığı olması gereken ama artık bu durumdan çok uzakta kalan aylık tam ak bile ödenen fiyatın asgari ücretle çalışan insanların maaşlarını oranlarsak ne kadar çok para ödendiği ortaya çıkacaktır. Bunun için bu durumun artık düzeltilmesini istiyorum. Bu yanlış ve insanları soymaya yönelik sistemler mağdur olan ya da olmayan duyarlı bütün insanların imzalarını bekliyorum diyor Jangul. İzmir'den başlatılan bir imza kampanyası ise İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne Seyrek Hayvan Barınağındaki hayvanlar için gölgelik talep ediyor. Anlaşılan güneşte kalıp yanıyorlar. Ebru Yalçın başlattığı kampanyada şimdiden 500 imzaya kadar da ulaşmış. Sırada Adalet talebiyle başlatılan bir imza kampanyası var. Eğitim Sen 7'li olduğu şube tarafından başlatılan imza kampanyasının talebi 16 Ekim 2013'te. Evinin önünde hukuksuz bir biçimde gözaltına alınan KESK Eğitimsen İstanbul Yedinoğlu Şube Üyesi Yusuf Demir'in serbest bırakılması. Evet günün son haberi de ODTÜ'den geliyor. ODTÜ yerleşkesinde yıkılmak istenen alan Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Ankara Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu'nun 6 Mart 1995 tarihli ve 316-3895 sayılı kararı ile sit alanı olarak ilan edilmiş. Bu yerleşkinin kimi yerleri arkeolojik sit alanı kimi ise doğal sit alanı olarak kabul edildiğinden derecelendirildiğini söyleyen kampanya sahibi Seda Sadıç diyor ki Ankara Büyükşehir Belediyesi bu sit alanlarında yol geçebilmesi için resmi olarak bakanlığa başvuruda bulunmuş. Aynı zamanda yapılması planlanan yolun da sit alanı olarak geçmeyen bölgesinde de yol çalışmalarına başlamıştır. Ve bu başvuruda bulunurken savunduğu şey bu kararın oy çokluğuyla alınmış olması Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin konuyla ilgili açıklamasında ise bu durumun kamu yararına olduğunu söylüyor. Beş ay önceki kararda birinci derecede sit alanı olarak nitelendirilen bölgeyi yol yapmak suretiyle yıkılması ve yaklaşık olarak 7300 ağacın yok olmasının kamu yararına bir sonuç getirmeyeceğini ve bunun göz ardı edilemeyeceğini söylemek isterim diyor kampanyasıyla ODTÜ'de yer alan Büyük mücadeleyi, direnişi destekliyor, orada çadırlar kuruldu, insanlar yolun önünde duruyorlar. Bunca farklı kampanya örneğinden sonra ileride iyi bir sonuç getiren kampanyalar kurgulamak için gelelim iyi bir kampanya nasıl olmalı sorusuna. Kampanya başlatmak son derece kolay ancak yine de dikkat edilmesi gereken bazı basit noktalarla başarı şansı daha da artabiliyor. Bugüne kadar paylaştığımız örneklerde gördüğünüz kampanyaların ortak özellikleri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 Olduğunu belirtmek ve kampanyayı o kişiye yönlendirmek. Evet son soru ise neden sorusu. Bu değişimi neden talep ediyorsun? Bu bölüm öylesine net ve gerçekçi olmalı ki konuyla ilgisi, bilgisi olmasa da insanlar sizin anlattıklarınızı, nedeninizi duyunca size destek vermeyi, imza atmayı istemeli. Bu üç soruyu yani neyi, kimden, neden istediğinizi açık ve net bir biçimde ortaya koyduğunuzda kampanyanız zaten hazır sayılır. Geriye bir tek imzalar arttıkça muhataplara gönderecek dilekçe metnini yazmak kalır. Bu metin kampanya metninin anlatmak istediklerinin esasını özetleyen veya belki açan ve muhataplara hitaben yazılmış taleplerden oluşur. Bu e'ler tamamsa başlatabilirsiniz kampanyanız. Tabii daha pek çok eklemeyle güzelleştirmek yine sizin elinizde. Kampanya görselini değiştirip sorunu ya da çözümü işaret eden fotoğraflar koyabilirsiniz. İnsan fotoğrafları genellikle daha etkili oluyor. Kampanyanın Twitter paylaşımları için başlığa Hashtag kelimesini ekleyebilir hatta varsa muhatabınızın Twitter hesabına bile başlığa katabilirsiniz. Böylece kampanya tweetlendikçe muhatabınıza da bir bildirim gider çözüm bakarsınız çok daha hızlı gelebilir. Bu arada kampanyanızda ya da konunuzla ilgili çıkan haberleri de haberler bölümüne eklemeyi unutmayın. Twitter'da önemsediğiniz ve kitleler üzerinde etkili olduğunu düşündüğünüz kişiler tarafından kampanyanızın tweetlendiğini göstermek için atan tweetleri de destek ekle bölümünden Eklemeyi unutmayın sakın kampanya kurarsanız. Toplanan imza sayısı arttıkça belirli aralıklarla imzalayanlara da mesaj gönder seçeneğini kullanarak destekçilerinize doğrudan ulaşabilir. Hedeflediğiniz imza sayısına ulaşmak için onların da paylaşmalarını ve kampanyayı yaymalarına yardım etmelerini isteyebilirsiniz. Böylece hem destekçileriniz artar hem de imzalayanlar imza atmanın da ötesinde bir fayda sağlayarak kampanyanıza katkıda bulunurlar. Kampanyanın kendilerini çok daha içinde hissederler ve bu sayede kampanyanız sizi destekleyenlerle çok daha güçlenmiş olur. Bütün bu anlattıklarımızı ve daha fazla ipucunu ise change.org/taksim-tr/taksim-rehberler adresinde bulabilirsiniz. Orada sayfalarca bir kampanya nasıl yürütülür, nasıl olmalı bu konuda bilgi var. Görmek istediğiniz değişimi yaratabilmeniz dileğiyle esen kalın.